Durgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbili Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Hazreti Ebubekirle ile karşılaşan Mekke müşrikleri şöyle diyeceklerdi. Ya Ebu Bekir. Duyduğumuza göre senin arkadaşın birkaç yıl içinde Rumların... ...yeniden Farslılara galip geleceklerini söylüyormuş. <gülüyor> evet, dedi Ebu Bekir. Bunu söylerken de zerre kadar tereddüdü yoktu. Allah ve Resulü demişse bu mutlaka olurdu. Ancak adamlar aynı şeyi düşünmüyorlardı. Bir nebze kendilerince eğlenmek istiyorlardı. Bizimle iddiaya girmeye var mısın he? <gülüyor> Dediler. Tereddüdü yoktu ve hemen. Evet dedi Hazreti Ebubekir. Bekir. Henüz bu konuda bir hüküm varid olmamıştı zira. Derken altı yıl üzerinde anlaştılar. Kimin dediği olacaksa o karşı tarafa on deve verecekti. Hazreti Ebubekir Allah Resulü'nün sadık dostuydu ve bu hadiseyi ona anlatmamak olmazdı. Geldi huzura ve her şeyi anlattı birbir. Bir. Konuya muttali olan efendiler efendisinin de bir tavsiyesi olacaktı. Süreyi uzat ve develerin sayısını arttır. Çünkü ayette geçen birkaç sene ifadesi 10 yıla kadar geçen zamanı ifade ediyordu. Efendiler Efendisi'nden bu teminatı da alan Hazreti Ebu Bekir... ...hemen Mekke müşriklerinin olduğu yere geldi. Sizin için bu sürenin 9 yıl olarak kabul edilmesinde... ...ve develerin adedenin de artırılmasında bir problem var mı? ...diye soruyordu. O kadar eminlerdi ki 9 değil 19 sene bile olsa tereddütsüz kabul ederlerdi. Ve herkesin katılımıyla 9 yıl içinde olacaklara karşılık yüz deve mukabilinde ciddi bir iddiaya giriyorlardı. <Gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşı 50'yi geçmişti. Ve buna rağmen her geçen gün yükü daha da ağırlaşıyordu. Üstelik Kerim Zevcesi Hazreti Hatice de vefat etmiş, kızlarıyla yalnız kalak kalmıştı. Onun bu halini uzaktan seyreden ve yaşadıklarını hesap ederek alternatif çözüm arayan Osman İbni Maz'u'nun hanımı, Hazreti Havle binti Hakim yanına gelecek ve hanesinde kendisine destek olacak bir kadınla evlenmesi gerektiği konusunda ısrar edecekti. Alternatifini de kendisi sunuyordu. Sevde binti Zem'a Ayşe binti Ebi Bekir. Teklif makul gözüküyordu. Bir tarafta müşriklerin onca baskı ve zulümleri, diğer yanda Hazreti Hatice'nin boynu bükük emanetleri duruyordu. Her ikisi de yakından tanıdığı isimlerdi. Efendiler Efendisi'ni derin bir sükût almıştı ve bu sükûtu evet olarak algılayan Hazreti Havle, hemen harekete geçecek ve üstüne düşeni yerine getirebilmek için her iki adayı da ziyarete başlayacaktı. İlk adım olarak niyetlerini yoklamayı hedefliyordu. İlk önce... Sevde binti zem'a'nın yanına geldi Hazreti Sevde kocası Sekran İbni Amr'la birlikte Habeşistan'a hicret etmiş ve Hazreti Sekran'ın burada vefat etmesiyle birlikte Mekke'ye geri gelmişti Yaşını başına almış, ağırbaşlı, olgun, oturaklı ve güvenilir bir kadındı Çile ve mihnetlerle dolu bir hayat yaşamış, her şeye rağmen inançlarından hiç taviz vermemişti Ahirete ait meyveleri dünya hayatında tüketmeye talip değildi ve başına gelebilecek her türlü sıkıntıya karşı sabırla mukabelede bulunup dayanmaya kararlıydı. Şimdi ise hiç beklemediği bir anda müminlerin annesi konumuna yükselme fırsatı geliyordu ayağına. Aynı zamanda böyle bir teklif dul ve kimsesiz kalan Hazreti Sevde'ye de sahip çıkılması anlamına geliyordu. Buna mukabil o da bu en sıkıntılı günlerinde Efendimizin yalnızlığını paylaşmış olacaktı. Gerçi kocasının acısı hala yüreğinde duruyordu. Ancak bu teklif her türlü acıyı dindirecek ve bütün sıkıntılarını unutturacak mahiyetteydi. yoktu. Her türlü kıymetin uğrunda feda edildiği Allah ile aynı yasta baş koymanın teklifiydi bu. Böyle bir teklife evet dememek olur muydu hiç? Ancak bu kararı tek başına veremezdi. Önce Hazreti Havle'yi olurunu alması için yaşlı babasına gönderdi. Adamın yanına gelen Hazreti Havle, cahiliye döneminde yaygın olan selam türüyle yaşlı babaya selam verdi. Kim o? ...diye tepki veriyordu ihtiyar. Havle binti hakim diye cevapladı Hazreti Havle... ...ve aralarında şu konuşma geçti. Ne istiyorsun, niye geldin? Beni Abdullah'ın oğlu Muhammed gönderdi. Sevde'yi kendisine istiyor. Kerem sahibi bir denklik. Peki senin arkadaşın buna ne diyor? Olumlu bakıyor. Onu bana çağır. Aynı zamanda bu babanın da olurunun alındığı anlamına geliyordu. Hemen Sevde Binti Zem'a'nın yanına gidildi... ve babasının huzuruna gelmesi söylendi. Bir müddet sonra Sevde babasının huzurundaydı. Babası sordu. Bu kadın seni Abdullah'ın oğlu Muhammed'in talep ettiğini söylüyor. Bilirim ki o Kerem sahibi bir denktir. Seni onunla evlendirmemi... ...sen de istiyor musun? Bu cevabı daha baştan belli olan bir soruydu. Ve Hazreti Sevde hiç beklemeden... Evet. ...diyecek ve böylelikle efendimiz de aile meclisine davet edilerek bir nikah gerçekleşmiş olacaktı. <Gülüyor> Aradan birkaç gün geçince evlilik sürecinde Mekke'de olmayan kardeş Abdullah İbni Zem dönmüş ve hadiseden haberdar olmuştu. Kendi iradesi dışında kız kardeşi Muhammedül Emin'le nikahlanmıştı. Bir türlü kabullenmek istemiyor, üstüne başına toprak saçarak tepkisini dile getiriyordu. Beri taraftaysa, Hz. Sekra'nın kardeşi ve her defasında bir akrabasını Efendimiz'e kaptıran Süheyl İbni Amr, bu evliliğe şiddetle karşı çıkıyor, ailesinden bir ferdin daha gidip Allah Resulü ile aynı mekanı paylaşması karşısında, her zamanki gibi şiirinin dilini de kullanarak tepkisini dile getiriyordu. Çünkü bugüne kadar kardeşleri Selid, Hatip ve Sekra'nın yanı sıra, Kızı Ümmü Gülsüm ile damadı Ebu Sebre de gidip Resulullah'a teslim olmuştu. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de oğlu Abdullah gidip Müslüman olmuştu. Tam onu kurtardım derken bu sefer de küçük oğlu Ebu Cendeli elinden kaçırmak üzereydi. Her geçen gün etrafındaki dayanak noktaları teker teker kayıp gidiyor ve bu gidiş de Süheyl'i fazlasıyla tedirgin ediyordu. Ancak bu çabalar bir sonuç vermeyecek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Süheyl'in kardeşi Hatıp İbni Amr'ın vekaletiyle Mekke günlerinin birinde bir Ramazan akşamı Hazreti Sevde validemizle evlenecekti. Böylelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizden sonra ilk defa başka bir kadınla hayatını birleştirmiş oluyordu. Bu arada Hazreti Havle, Hazreti Ebubekir'in evine de gelmiş ve hanımı Ümmü Ruman'a da şunları söylemişti. Ey Ümmü Ruman, Allah'ın sana olan bereket ve ihsanı neden bu kadar bol ki? Neden ki o? Diye karşılık verecekti Ümmü Ruman. Çünkü henüz konudan habersizdi. Hazreti Havle de zaten bunu bekliyordu ve ekledi. Beni size Resulullah gönderdi. Kızınız Ayşe ile nikahlanmak istiyor. ...Ümmü Ruman için bundan daha büyük bir bahtiyarlık olamazdı. Ancak bir tereddüdü vardı. Bu onun için uygun mu ki? Şüphesiz o onun kardeşinin kızı. İki insan birbirine bu kadar yakın olunca demek ki... ...sanki aralarında bu türlü bir izdivacın da olmayacağı şeklinde bir anlayış gelişmişti. Böyle bir tepki karşısında Hazreti Havle de tereddüt geçirmiş ve Resulullah'ın yanına dönüp olup bitenleri anlatmıştı. Buyurdular ki, ''Git ve ona, ben senin kardeşinim, sen de benim kardeşimsin. Ancak bir şartla ki bu İslam kardeşliğidir ve senin kızınla benim nikahlanmamda bir engel yoktur.'' de. Hazreti Havle yeniden Hazreti Ebu Bekir'in evine gelecek ve kendisine denilenleri yapacaktı. Bunun üzerine Ümmü Ruman, Mut'um İbn Adi onu oğlu Cübeyr için istiyordu. Son durum nedir bilmiyorum. Vallahi de Ebubekir Bekir birine söz verdiği zaman asla sözünden dönmez." dedi. Bunun için Ebubekir'in Bekir'in gelişini beklemekten başka çare yoktu. Nihayet o da gelmiş ve meseleye muttali olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akraba olmak ne büyük onurdu. Ancak yarım ağız olsa... Muttiğimle aralarında bir konuşma geçmişti. Önce işin burası netleştirilmeli ve diğer adımlar bundan sonra atılmalıydı. Hiç vakit geçirmeden doğruca Muttiğim'in evine geldi. Ebu Bekir'in geldiğini görünce hanımı Ümmü Sabir ileri atıldı. Ey Ebu Kuhafe'nin oğlu, seninle dünür olunca mutlaka bizim arkadaşı da sen kendi dinine davet eder ve kabul ettirirsin herhalde. Hıh. Diyordu. Açıktan bir alay söz konusuydu kadının cümlelerinde. Aynı zamanda da seninle biz bu din farklılığı olduğu sürece asla dünür olamayız anlamına geliyordu. Hazreti Ebu Bekir Muttiğim'e yöneldi. Onun dediklerine sen de katılıyor musun? Diye sordu. Hayır, o kendi fikrini söylüyor. Diyordu Muttiğim aralarında bir müddet daha konuşunca ortaya çıkan sonuç, İbni Adiy ailesinin, Ayşe konusundaki düşüncelerinin henüz netleşmediği istikametindeydi. Demek ki ortada ne verilmiş bir söz, ne de bunun için bir talep vardı. Efendimizle bu kadar yakınlıktan sonra şimdi, bir de akraba olma imkanı duruyordu önünde. Hazreti Ebu Bekir'in rüyalarında bile göremeyeceği bir husustu bu en yakınında olmayı bir de böyle bir akrabalık bağıyla güçlendirecek ve bundan böyle ondan hiç ayrılmayacaktı. Çıktı muddimin yanından ve doğruca evine geldi. Onun gelişini bekleyen Hazreti i Havle'ye müjdeli haberi verecekti. Ve böylelikle Ebu Bekir ailesi için yeni bir süreç daha başlamış oluyordu. Bu bir sözlenme manası taşıyordu ve bu evlenme, ancak Medine'ye hicretten 7 ay sonra gerçekleşecekti. Olanlara rağmen bir taraftan da Mekke'deki ticari hayat kendi seyrinde devam ediyordu. Bir gün Iraç denilen bölgeden Kehl adında bir adam gelmiş ve devesini Ebu Cehil'e satmıştı. Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen Ebu Cehil paranın üstüne yatmış bir türlü adamın parasını vermiyordu. Gidip gelmelerden bunalan Iraçlı zat bir gün Kureyş arasında yüksek sesle bağırmaya başladı. Ey Kureyş topluluğu! Ebu Cehil'e karşı bana kim yardım edecek? Ben hem garip biriyim... ...hem de uzun yoldan geldim. Bu adam benim hakkımı gasp etti. Ve vermiyor. Bu arada Allah Resulü de Kabe'de bulunuyordu. Aralarından birisi onu göstererek... ...şu adamı görüyor musun? Onlar getirip söylediklerinden dolayı onunla aralarında anlaşmazlık yaşıyorlar. Ona git... Ve sana o yardım etsin. Adam mağdurdu ve bulduğu her bir dala yeni bir ümit diye tutunuyordu. Doğruca denilen adrese geldi ve durumunu arz etti. Kendisinden bir şey istenilir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç hayır der miydi? İraşlı adamla birlikte ayağa kalktı ve doğruca Ebu Cehil'in evine yöneldi. Gelişmeleri seyreden Kureyş, Biraz sonra yaşanacakları kaçırmak istemiyordu. Zira onlara göre Ebu Cehil yaş tahtaya basmaz ve kapısına geldiklerine bin pişman ederdi. Aralarından birisini görevlendirdiler. Sen git ve neler olacağını takip edip bize anlat. Tamam diyorlardı. Nihayet Efendimiz ve İraşlı Zat Ebu Cehil'in kapısına kadar geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı çalmaya başladı. Kim o? Diyordu Ebu Cehil öfke ve hiddet tonlu bir sesle. Muhammed diye cevapladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dışarı çık da görüşelim. Şiddetle kapı açılmıştı. Ancak kapıyı açar açmaz Ebu Cehil'de büyük bir değişim yaşamaya başlamıştı. Sanki az önce içerden yüksek perdeden bağıran ve hiddetle kapıyı açan o değildi. Bir anda yelkenleri suya indirivermişti. Yüzü sararıp solmuş, teninde renk kalmamıştı. Efendiler efendisi olanca sükunet ve teenniyle ''Bu adamın hakkını ver.'' dedi. <gülüyor> ''Tamam, bekleyin, getiriyorum.'' diyordu Ebu Cehil. Sanki bugüne kadar borcunu bir türlü vermek bilmeyen adam Ebu Cehil değildi. İraşlı adam da Kureyş'in gönderdiği şahıs da şaşkınlıktan ne diyeceklerini bilemez olmuşlardı. Çok geçmeden de içeri giren Ebu Cehil elinde devenin parasıyla birlikte dışarı çıktı ve İraşlı'ya olan borcunu ödedi. Kureyş'in gönderdiği adam da geri dönmüştü. Bir nebze eğlenip de gülüşmek isteyen Kureyşliler soruyorlardı. Anlat bakalım neler oldu? Acayip, çok acayip şeyler gördüm. Vallahi de o gitti sadece Ebu Cehil'in kapısını çaldı. Dışarı çıkan Ebu Cehil'e de sadece bu adama hakkını ver dedi. O da tamam bekleyin getiriyorum diyerek evine girdi. Ve biraz sonra da devenin parasını getirip adama verdi. Kureyş'in merakı iyiden iyi artmıştı. Nasıl olur da Ebu'l Hakem gibi dirayetli ve şeytani bir zekaya sahip birisi... ...sadece bir istemeyle yıllarca vermediği parayı getirip bir anda verebilirdi. Duyduklarına bir türlü inanmak istemiyorlardı. Nihayet Ebu Cehil de yola çıkmış yanlarına geliyordu. Gelişini görür görmez sordular. Yazıklar olsun sana. Neler oluyor sana böyle. Vallahi de bugüne kadar senin böyle bir şey yaptığına şahit olmamıştık. ...hala yaşadıklarının tesirinden kurtulamadığı her halinden belli olan Ebu Cehil konuşmaya başladı. Yazıklar olsun size. O adam kapıma öylesine bir şiddetle vuruyordu ki... ...çıkardığı gürültü korku olup yüreğime işliyordu. Daha sonra da dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Başının üstünde şaha kalkmış bir deve duruyor. Bugüne kadar ne onun tırnakları gibi bir deve tırnağı gördüm... Ne onun dişleri gibi bir deve dişine şahit oldum, ne de onun başı kadar büyük bir deve başına rastladım. Vallahi de şayet parayı getirip vermemiş olsaydım, oracık da beni yiyip bitirecekti. Mekke'de bir mucize daha yaşanıyordu. Efendimizin hak adına haksızlığa karşı duruşu elbette yeni değildi. Risalet öncesinde Hılfül Fudul adıyla bir araya gelişleri hatırlatan bir hareketti bu. Ve silinmemek üzere zihinlere nakşedilecekti. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar Kaybolmuş benlikler Çorak gönüller Onunla yeniden hayat buldu Karanlığın ortasında doğan güneş Çöle inen nur Bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Kendimiz